Duha suresi. Duha suresi isminden de anlaşılacağı üzere içinde zikredilen ilk ayet kelime de zikredilen ve Duha. Duhaya yemin olsun. Duha nedir? Duha kuşluk vakti. Kuşluk vakti ne demek? Günün ilk vakti. Yani günün ilk vaktine yani evvelen nihar. Günün ilk vakti buna Arapçada ne deniyor? Duha deniyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daha önceden de zikrettik. Mahlukatından yaratmış olduğu mahlukatından dilediğinin adına ne yapabilir? Yemin edebilir. Tabi buradaki kasem ve'l-duha ve'l-semâ'i ve'l-târik ve'l-şemsi gibi böyle güneşe yemin e, semaya yemin tarık yıllıza yemin. Bunlar Allah-u Teala'nın mahlukatından dilediklerinin adına yapmış olduğu yeminler. Allah-u Teala bu yeminlerden sonra bu ayet-i kerimelerde, bu kasemlerden sonra bizlere bir haber veriyor. Bu habere giriş. Bu habere bir hazırlık. Bu ayeti dinleyen, duyan ne olsun? Bu ayetleri duyunca şöyle bir şaşırsın. Yani kuşluk vaktine yemin olsun. O insan bir acaba ne olacak? Ne ne haber geliyor diye ne yapsın? Bir uyansın. Velleyli iza ve geceye de yemin olsun nasıl bir gece iza teca çöktüğü zaman. Gece biliyorsunuz yeryüzüne birden ne yapıyor böyle? Örtüyor. Yani seca yani gata. Gıta, örtü. Gece böyle öyle bir Allah'ın yaratmış olduğu bir mahluk ki Yer yüzünün üzerine battaniye gibi ne yapıyor böyle? Geliyor. Bir de bakıyorsunuz ki yer yüzü birden kararmış. Allahu Teala iki zıt şeyle bu surede yemin ediyor. Birincisi günün kuşluk vaktine, ikincisi de geceye ve gecenin çökmüş olduğu o çökmüş olan gecenin karanlığına. Ardından diyor ki Allah Teala <mâ vuddaka> "Ma <rabbuka> Rabbin seni ne yapmamıştır? Bırakmamıştır, terk etmemiştir. Ve qala Qala etmek anlamında, nefret etmek anlamında. Hani Rabbin sana buz etmemiştir ve aksine aslında Rabbin seni sevdirmiştir. Yani bakın bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen bir şeref de onun adının günde beş defa ezanla birlikte yeryüzünde ne yapılması? innetilmesi, yükseltilmesi. Bu da çok büyük bir şeref değil mi? Allahu Teala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yapmış? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ Senin zikrini ne yaptık? Yükselttik. <gülüyor> Senin zikrini yükselttik. Yani şanını yükselttik anlamında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında onu naks edecek, küçük düşürücü konuşanların ise Allah-u Teala diyor ki Inne شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ Onlar kopuktur, kesiktir. Nakıstır yani. Allah-u Teala peygamberini terk etmediğini, peygamberine buğuz etmediğini söylüyor. Hatta bizler biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü haber veriyor. allah Teala peygamberini halil ediniyor. Halil. Yani bu halil edinmek hullet makamı. Ee, muhabbetin en üst seviyesi. Diyor ki Allah-u Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam allah Teala İbrahim'i halil edindiği gibi benim de ne yaptı? halil edindi. Yani bu sevgi de en çok sevilen anlamında. Peygamberler arasında en çok sevilen iki tane peygamber var. Bunlar kim? İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. Diyor ki allah Teala bu ayetin adından. Çok önemli bir ayet. Bizlere de böyle ders olması gereken bir ayet. Ve lel ahiratu. Buradaki lam normalde. El ahiratu da diyebilirdi allah Teala. Ama lel ahiratu. Buradaki bir lam eki var. Bu teçit. Olaya vurgu katıyor. Yani muhakkak Kesinlikle ahiret dünyadan senin için daha hayırlıdır. Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala ahiret muhakkak ki ahiret hiç şüphesiz ki ahiret leke dünyadan daha hayırlıdır senin için. Tabi Allah-u Teala kitabı Kuran-ı Kerim'de yine Peygamberimiz diyor ki وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da payını unutma. Ama payını unutma. Yani dünya senin hayatının neyi olmasın? Aslı olmaz. Senin dünya hayatındaki asıl hedefin, gayen amacın ahiret olsun. Bakın ayet-i kerimede önce ahiret dikkat ediyor. وَلَاَلْاٰخِرَةُ Ahiret, muhakkak ki ahiret. خَيْرٌ لَكَا için çok hayırlıdır. Minel الْعُولَى Dünyadan. Çok hayırlıdır. Tabi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. بَلْتُؤْفِرُونَ dünya diyor. Siz diyor, dünya hayatında ne yapm Tercih etmektesiniz. Dünya hayatınız için çalışıp hatta öyle bir çalışma ki ahireti unutturacak şekilde bir çalışma içindesiniz. Çabalama içindesiniz. Bel tu'usirûne l-hayâta d-dûnyâ ve l-âhiyyâtu hayrun ve ebka Ne diyor Allah sana? Ahiret ise hayrun. Daha hayırlıdır. Ve abqa, daha kalıcıdır. Yani ebedidir ahiret. Dünya ise böyle değil. Bir bakmışsın, bir kalkmışsın, bir uyanmışsın Saçların ağırmış, saçların dökülmüş, belin ağırmış, yaşlanmışsın, baston kullanıyorsun, dünyadan ayrılıp gitmişsin. Ama ahiret böyle değil. Ahiret daha baki. Yani mesela dünya hayatıyla ahiret hayatını şöyle bir kıyaslamaya çalıştığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine bakın, Hazretlerine bakın, diyor ki sabah namazının iki rekat sünneti dünya içindekilerden hayırlıdır. Dünya yani Dünyadaki 500 metrekare yol üzerinden geçen arsadan değil. Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şimdi bugün şurada desem ki ben Abdullah abiye Arnavutköy'de sana üç dönüm tam böyle Kanal İstanbul'un yapılacağı yere yerin üzerine bir arsa versek ne olur? Sevinir ala olur. Of. Sanki dünyaya sahip olmuş gibi oluruz. Halbuki sabah namazından önce kıldığımız o iki rekatlık namaz var ya dünya ve dünyanın içindeki her şeyden bahaylı. Tabi bunu anlamak çok önemli. Yani dünyevi değerlerle bunları anlamak o kadar mümkün değil. Dünyevi değerlerle bunları anlamak o kadar mümkün değil. Çünkü mücrimler, günahkarlar çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, elinde olan her şeyini, dünya kadar her şeyini ne yapmak isteyecek ahirette? Fidye olarak verip kurtulmak isteyecek. Yani, şu kazanmış olduğumuz mallar, şu içinde yaşamış olduğumuz dünya, bize vebal olabilir. bize vebal olabilir. Onun için dünyadan sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın da dediği böyle. Yani, yemek yediğimiz zaman bile, sırtımız ayakta tutacak kadar yemek yemek İlla da diyor, yiyeceksen diyor, üçünü, üçte birini, havayla, üçte birini nefesle yani, üçte birini yemekle, üçte birini de suyla doldurmak. Yani dünyada bir, bir garip gibi ol. Değil mi? Ya da bir yolcu gibi ol. Bir garip gibi ol ya da yolcu gibi ol. Kın kufid dünyaki enneke garip ev Ya da sahabenin dediği gibi, geceye girdiğin zaman sabahı bekleme. Sabaha çıktığın zaman akşamı Bekleme. Yani dünyada böyle olmak gerekiyor. Ama bizde ne var böyle uzun vadeli? Yani böyle 10 senelik borç alıp ev almak. Ondan sonra 20 senelik bir projeye girmek. Bunlar aslında Müslüman adamın böyle yani dünyasında hesabında, kitabında olmaması gereken şeyler. Müslüman adam günlük yaşaması gerekiyor gerçekten. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki elbette bir insan para kazanabilir, maddi imkanlar olabilir ama bu dünyasının neyi olmayacak? Hedef yani hedefi olmayacak. Gibi bir ilim mehle diyor ki mal diyor Müslüman'ın diyor avucunda olması lazım diyor kalbinde değil. Kalbindeyse dünya onu oradan olup vermek zor olur. Ama elindeyse vermek çok olur. Atarsın gider. Selpak gibi şöyle atarsın gider. Diyor ki Allah Resulullah Aleyhisselam inne abdan min ibadillahi khayyara Allahu beyne an ya'ish fi'd-dunya maşallah an ya'ish ve beyne <Sessizlik> ma 'indehu fahtara ma Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, Abdullah abi. Diyor ki kullardan bir kul var ki Allahu Teala onu diyor dünyada yaşamak ile ve dünyada değil de Allah'ın indine gitmek ile Allahu Teala onu muhayyar kıldı. Yani ömrünü uzatıp dünyada yaşamaya devam et. Dedi allah Teala bu kula. Ya da istersen Allah'ın indinde olanı seç. Allah seni kendi katına at. allah Teala Öyle diyor, kulunu muhayyer kıldı. Kulu ise diyor, Allah'ın indinde olanı seçti. Kendini kastırıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani dünyada Allah Resulü Aleyhisselam kalmak isteseydi, daha da ömrü uzatılabilecekti. Allah Resulü ona öyledir. Muhayyar şeyi vardı. Ama diyor, Allah'ın indinde olanı seçti. Biz de öyle olmadık. Yani böyle, dünya bizler için Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki, mel'une. Lanetli bir şey yani. Hölvün Hı hıdır diyor Allah razı Tatlıdır, yeşildir, cazibelidir ama lanetlidir. Çok bulaşmamak gerekiyor dünyaya. Ölüme daha çok ne yapmak gerekiyor? Hazırlık yapmak gerekiyor. O lezevfe yu'atike rabbuke feterda Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. Yani Allah-u Teala Peygamberine şeyler vereceğini ediyor. Hem dünyada hem ahirette. Mesela dünyevi olarak vermiş olduğu öyle büyük nimetler var ki allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem. Yani kanimetler, mal, mülk, toprak, ordu, devlet, iman. Değil mi? Ahirette de vereceği bir sürü şeyler var. Şefaat uzman var. Makamen mahmuda. Hamd olan, övülen o makam. İnsanların böyle peygamberler arasında koştuğu, dolaştığı, şefaat talebinde bulundukları o, o şeyde, sahnede, o meydanda hiçbir kimsenin güç yetiremeyeceği şefaat talebini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için ne yapacak kullanacak bu talepte bulunacak. Ardından Allah Teala diyor ki: "Elem yecid men fa'awa? Allah diyor seni yetim bulup seni sığındırmadı mı? Hmm. Yani seni yetiştirmedi mi? Tabi burada soru ama burada bir soru yok. Cevap beklenen bir soru değil yani. Böyle oldu bu. Takrir var, ikrar. Elem yecid men fa'awa? Ve vecedka ne demek dalen bunu böyle hatırlarsanız geçen de dersimizde zikretmiştik <gülüyor> dalalette dersek olmaz seni dalalette yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dalalette değildi babaca <gülüyor> deke dalen yani şaşkın anlamı <gülüyor> şaşkın neyin şaşkını yani imanın ilmin tam anlamıyla neyi değil ee, bir, bileni değil. Yoksa sapıklık anlamında putlara tapan e, yanlışlar içinde anlamında değil. Olaylar net değil. Peygamberin nezdinde de. allah Teala Kuran-ı Kerim'de Zuhruf Suresi'nde ne diyor? وَكَذَٰلِكَ وَحَيْنَا اِلَيْكَ ruhan min اَمْرِنَا Sana diyor katımızdan bir vahi gönderdik. Ruhan min emrine. allah Teala bakın vahiy ne olarak burada isimlendiriyor? Ruh. Vahiy niye ruh? Çünkü kalplere hayat veriyor. Vahyin bir adı da nedir? Ruh. Çünkü kalplere hayat verdiği o Ve kezâlike ileyke ruhan min emrina. Sana katımızdan diyor, emrimizden bir ruh indirdik. Yani vahiy indirdik. Ma kuntetedrimel kitab. Sen diyor kitabın ne olduğunu bilmezdin. Allah-u peygamber Peygamber'e diyor. Velel iman. İmanın ne olduğunu da bilmezdin. Ama Allah-u ayetleri indirdi, Cebrail'i gönderdi. İşte Peygamber ondan sonra Ne oldu? Dalaletten kurtuldu. Hangi dalalet? O Bilmiyorum. içinde bulunan bilmemek, şaşkınlık anlamındaki dalalet yani. Yoksa sapıklık içinde değildi. Arayıştı, değil mi? Evet. Arayışından dolayı bir hiraya çıkıyordu. Geldi üstümü örtün dedi. Hanımıyla birlikte gittiler. Faraka bin İbni O da de sana dedi Musa'ya gelen namus gelmiş. Namus, Cebrail isimlerinden bir isim dedi ki seni dedi kavmin çıkaracağı zaman ben de yanında olmak isterdim ey Muhammed dedi ki beni kavmim çıkaracak mı şaşır dedi şaşkınlığını düşünün peygamberim yani varaka bin nevfel diyor ki seni diyor kavmin diyor çıkaracakken yanında olmak sana destek olmak isterdim yani 13 sene sonra peygamberin vahiyinden sonraki olacak bazı olaylardan bahsediyor niye neye bahsediyor çünkü bunu eski kitaplarda zikrediliyor Tabu tam sahabe sayılır mı? <gülüyor> ee, yani şey bir mesele ama elbette ki varak bin iman etmiş birisi. Yani iman etmiş birisi. Eskiden gelen o şey üzerine Tevhid üzerine. Diyor ki seni diyor kavmin çıkaracağı zaman senin diyor yanında olmak isterdim. Peygamberimiz diyor ki şunun şaşkınlığı. Peygamberin suratındaki şaşkınlığı. Tüm yani. Size birisi diyor ki 15 beş sene sonra e, memleketinizden çıkacaksınız. Sizi çıkaracaklar, atacaklar, kovacaklar. Elinizden pasaportunuz alacaklar. Vatandaşlık denen bir şey kalmayacak elinizde. Dersiniz ya şaşkınlık. Bilmiyorsun. İşte vevaca da ki sana yol gösterdi. allah Teala peygamberine M Mekke'den nasıl çıkacağını gösterdi. Değil mi? Yani, ordularını nereye göndereceğini gösterdi. Bunların hepsini fehede. Ne yaptı? Allah-u Teala sana her şeyin yolunu gösterdi. Ve bacıdaki ailen feagna ail fakir demek. Seni fakir bulup ne yaptı? Feagna zengin. zengin. Yani. Allah-u Teala sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah-u Teala sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dünya ile alakalı. Yani Dünyayı istemiyor Allah Allah-u ve sellem. Sahabe geliyor. Yani adam Müslüman olmamış henüz. Kabileden gelmiş. Diyor ki şu vaadi diyor senin. Şu koyunlar senin. Vali dolu dönüyor alıyor şeyi malı mülkü düşünseniz yani şimdi şimdi siz bir şeysiniz zengin bir insansınız birisi geldi dediniz ki ya şu binanın üçüncü katındaki daireler var üstlerine hepsinin olsun. siz de böyle daha hani böyle yeni din aslan adamsınız nasıl ne olur değil mi uçarsınız adam uçuyor havalara gidiyor kavmine. diyor ki ne ne ne buldun ne gördün vallahi diyor ne istersen İstediğin her şeyi diyor veren bir adam buldum ben diyor. Yani öyle düşünsene bir sürü veriyor. Hemen geliyorlar onlar da Müslüman oluyorlar Abdullah'da. Allah Resulü Aleyhisselam böyle. Hasırın üzerinde yatıyor. Hasırın üzerinde yatıyor. Hatta bazı halimler kitap yazmışlar. Peygamberin mirası. İşte bıraktığı mirase bakıyorsun. Üç tane tabak, bardak, bir tane hasır. Yani böyle tahta. Bıraktığı miras bu, bu mal olarak dersen yani hemen hemen. Ama asıl miras olarak ne bırakıyor peygamberler? İlim. İlim bırakıyor. İlim bırakıyor. Seni diyor, Senin diyor zengin kıldı. "Ovajedek aelem fa aghna fa amma yetima fala taqhar." Yetimi ne yapma? Etip kakma ya. Yetimi yetiştir. Amma fala taqhar. Anlamında yani etip kakma, eee yetiştir. Ama üstünü başına giydirerek değil sadece. Otur, dinini öğret. Başını oksa Ben diyor ve yetime diyor, sahip çıkan cennette böyle diyor Allah-u Sahip çık. Dinini öğrenmesini sağla. وَاَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرُ Sail burada genel manasıyla soru soran demek. Soru soran. Tabii. Özel manasında da bilenci Yani sana soru sormaya gelen insanı diyor, kınama. Ne olsun olsun ona hakkı beyan et. Abese ve taballah, hancı ul ağma gibi ayetleri hatırlıyorsunuz. Yani insanlar soru sorabilirler, sorulduğu sorularda diyor onları ne yapma, kınama. Dar manada dilenci, ne yapma diyor dilenci itip kalkma, kötü davranma. Ama diyor İbnü's-Semîn rahimallah, şayet diyor mesela adam zengindir, biliyorsun sen onun zengin olduğunu, para ihtiyacı olmadığını Buna diyor ne yapabilirsin? Yani azarlayabilirsin derken yani Allah'tan kork ne yapıyorsun? Bu caiz değil diyerek bu şekilde konuşabilirsin ona. Bu Yani dilencilerin dokunulmazlığı var diye bir şey yok. Hatta böyle bir uydurma hadis vardır. Halk arasında kitaplarda okudum. Daha sonradan onu ben bizim halkta da duydum. Hadis kitaplarında geçer uydurma hadisiye. Diyorlar ki dilenciye at üzerinde bile gelse vereceksin. Duydunuz mu bunu? He. Evet. He Dilenciye at üzerinde bile gel gelse vereceksin. Artık dilenciler mi uydurdu kim uydurdu bilmiyorum <gülüyor> onu. Yani adamın imkanı var, arabası var, at üzerinde binmiş geliyor, ihtiyaç yok ama dileniyor. Sıp dilenci olduğu için ne yapacaksın? Yardım da bulacaksın. Bu yani bir sen duymadın mı bunu? Heh. Efendim? Evet, değil. Bu böyle uydum oluyor. Bu ayette ama Allah'ın özelliğine kimlere sadaka verileceğini de söylüyor ya Kur'an'da. Fakirler, miskinler, evet. Ve emmâ bi nîmeti rabbike fehaddis Rabbinin diyor, sana olan nimetlerini ne yap? Ee, an. Tabii yani şükretmek, sadece dil, dili olan bir ne değil? Mesele değil. Yani şükür, Kalpten bir rıza olacak. Diyeceksin ya ben neydim allah Teala beni ne hale getirdi? Hem dini hem dünyevi nimetlerden bahsediyoruz. İşte daha dün şöyleydim. Şurada yaşıyordum. Elhamdülillah bak bugün bana bu nimeti verdi. Bu böyle kalpten sürekli ne olacak? Kulda bir, bir rıza olacak. Rıza hali olacak. İki, kul bunu diliyle ne yapacak? Söyleyecek. Söyleyecek. Elhamdülillah Ya Rabbi sana çok şükürler olsun diyecek. Üç, vücuduyla Allah'ın razı olduğu şeyleri işleyecek. Bu da bir şükür. Yani Allah sana mesela diyelim sağlık vermiş. Yarın kalkacağım, pazartesi oruç tutacağım. Bu bir şükür. Camiye gideceksin. Bu bir şükür. Yani bunların hepsi şükür. Velev ki dil ile yapılmıyor olsa bile. Ayetteki o 3 tane Allah'ın zikrettiği şey var. Seni yetim bulup seni sığındırmadığımı seni şaşkın bulup sana hidayet etmedi mi? Seni aç bulup seni zengin kılmadı mı? Ardından da diyor ki Allah-u allah, işte Rabbinin nimetlerini an. Bizler de gerçekten Rabbimizin bizim üzerimizdeki nimetlerini sürekli ne yapmamız gerekiyor? Ee, anmamız gerekiyor. allah Teala bizlere yani hem imani olarak çok büyük nimetler vermiş durumda. Bakın bunlardan bir tanesi de şu anda üzerinde bulmuş olduğumuz Bu salih amel. Rabbimiz hamdolsun. Yani şu an Birçok insan bugün pazar diye işte az sonra kalkacak, kahvaltısını yapacak. Ama biz elhamdülillah yani bu vaktimizi değerlendirdik. Geldik buraya, bir arada bulunduk. Mücevap'imizin adını andık, adını zikrettik. Kitabını okuduk. Kitabını öğrenmeye çalıştık. Bunlar hayırlı ameller, salih ameller. İnşallah e, allah Teala e, bizleri bu ameller üzerine devam ettirir. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedüle la ilahe illa ente esnaf ve kuratu